Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşilçam Arkesi programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Utku Uluer. Bugün e, radyo programında canlı yayın konuğum, değerli sanatçımız... E, ...Yeşilçam'ın e, önemli karakter oyuncularından... E, ...Yavuz Karakaş. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk sevgili Utkucuğum. Sağ olasın. E, Yavuz Bey ile bugün e, aslında e, farklı bir program e, üzerine konuşmuştuk. E, kendisinin... ...sinema kariyerinden farklı olarak... ...başka bir e, meziyeti daha var... ...kendisi komple bir sanatçı... E, ...iki kırk doldurmuş... ...ayrıca kendisi... E, ...musiki cemiyetinden... E, ...hatta sinemadan önce... Üsküdar Muski Müzik... Cemiyeti İstanbul Radyosu... Evet, e, evet. ...biz de kendisi şöyle bir program yapalım dedik... ...ilk önce bir... E, ...böyle o plaklar, müzikler... E, ...şarkı söyleyen Yeşil Çamlılar... ...serimize... E, ...Yavuz Bey ile birlikte... ...böyle bir devam edelim istedim ben... Kendisine çok teşekkür ederim. Geldiler canlı konumuz oluyorlar. Ben ne? sevgili Efendim, Utkuş'um teşekkür söyle. ederim. Sağ olasın. Beni davet ettiğin için başta bir kere teşekkür ediyorum. Şimdi Yavuz Karakaş dediğin zaman... ...isim olarak bizi Yeşilçam'da... E, re, ...resim olarak tanıyorlar. O bakımdan ben daima şöyle diyorum. Bir kere başlangıçta... ...doğunun, batının, kuzeyin, güneyin... ...güzel insanları bizi şu anda... E, ...arabası başında... nerede ...herkes nerelerde dinliyorlarsa... ...sevgilerimle... ...saygılarımla... E, ...yurt içi yurt dışı... ...sevgilerimi sunuyorum... ...saygılarımı sunuyorum... ...hürmetlerimi sunuyorum herkese... İşte ben... E, ...sinemadan evvelde... ...ses sanatçılığım oldu... ...Üsküdar Moskü Cemiyeti'nden... E, ...iki tane plan oldu... Utkucuğum ilgileniyor sağ olsun bizim Yeşilçamlıların bu gibi değişik konsepte, bugün değişik bir konsepte konuşma yapacağız kendisiyle. Sizler benim ses ve sanatçı olduğumu, orkestra şefi, baterist olduğumu da bilmezsiniz tabii. Onun için sevgili Utkucuğum dedi ki değişik e, muzki olarak dedi onu ele alalım senin dedi. Pek fazla kişiler bilmiyorlar Yavuz abi dedi. Dolayısıyla ben Yavuz Karakaşı olarak... Sevgili Utkucuğum bana şimdi soracak, ben cevap vereceğim kendisine. Evet efendim aslında sizin ilk yani müziğe başlama hikayenizle Başlayalım, başlarsak diyorsun. daha doğru olacak. Evet. Çünkü epey erken bir yaşta başlamışsınız müziğe. 15 yaşında ben Üsküdar'da oturuyorum. Köken, Harput, El Aziz, Elazığ bin senelik. Dolayısıyla doğum yerim Gaziantep, başladı onu verim. 5 yaşından beri de Üsküdar'lıyım, 75 senelik de Üsküdar'lıyım. Bizim Üsküdar Moski Cemiyetimiz vardı meşhur Dolayısıyla o zamanlar radyoda Emisyonumuz falan vardı 15 yaşında girdim 18 yaşında e, emisyonlara Çıkmaya başladım 3 sene sonra İstanbul Radyosu'na Koristim o zamanlar Koristi bilirsiniz korist olayını e, 12 kişi veya 15 kişiden Kadro e, Koro olarak okuyoruz Koro olarak okuyorsun Ondan sonra tek tek okuyorduk Ondan sonra askerlik bittikten sonra ben tabi askere gittim geldim askerlik bittikten sonra kendi kanatlarımı uçmaya başladım. Ondan sonra işte bir sinema hayatımız başladı. Fakat e, sinema hayatımızla beraber tabi e, sanat hayatım okuyuculuk hayatım da başlamış oldu. Evet Utkucuğum. Ee... Şimdi tabi siz Üsküdar cemiyetinin yani Musiki cemiyetinin dışında bir de gazinolarda çalışmışsınız sanırım uzun Evet. Şöyle oldu. Gazinolarda da çalışmalarım şöyle oldu. O zaman turneye de çıktım ben. Sevgili Utkucuğum kimle çıktım? Allah rahmet eylesin. Efendim ben söyleyeyim. Üsküdar'ın kızı Üsküdar'da oturuyor. Kendisi oturuyordu. Savaşay'ın annesi. Ondan 45 günlük bir Türkiye turnem oldu. E, Trakege turnemiz oldu, beraber gittik. Tabii hep o günü e, gazinolarda falan okuyorduk tabi. O zamanın şartlarında. E, bu 1970 senesine tekabül etti. 1970'te? E, 70'te turneye çıkmış oldum. Ondan evvel tabi ses ve benim yıldızlığımı sinemayla beraber götürüyordum. Sinemayla beraber götürüyordum. Ve zaten şöyle bir durum da oldu ayrıyeten. Eniştemin gazinosu vardı Beyoğlu'nda. O zaman yine askere gitmemiştim. 18 yaşındaydım. Oraya da yetişiyordum. Oraya da gittiğim zamanlarda işte elime marakası almaya başladım. Üstü saz aldı pavyondu. İndim ayağım, saz bitince pavyona inerdim. İndiğim zaman marakasları elime alıp böyle çıkır çıkır çıkır ona marakas derler. Oradan baka baka baka baka. Bateriyi de öğrenmiş oldum ben. Alafranga'da da bateristim. Bir de o tarafım var evet, Kaç sene davulculuk yaptınız? Valla e, geldikten sonra şimdi film çalışmalarımın dışında e, şeyde, e, gazinolarda falan da gece kulüplerinde de bateri çaldım. E, dolayısıyla sonra düğün salonunda da çaldım. E, hatta Beşiktaş'ta benim e, evlenmem de e, Beşiktaş'tan kısmet oldu. Beşiktaş iskelenin üstünde bir deniz köşkü vardır tam iskelenin üstünde. O zamanlar orası gazinoydu. E, dolayısıyla gazino olarak işletiliyordu. Orada ben e, hanımı tanıdım orada. E, dolayısıyla hanımla evlendik. Bugün işte 57 senedir. Allah'a müşkürler olsun. 3 evlat ve torun var. Dolayısıyla hayatı götürüyoruz. Eee ilginç bir noktadan bahsettiniz. ...aslında sizinle konuştukça ortaya çıkıyor hep... ...sizin ailede sanırım herkes... ...baterist olmuş bir şekilde evet, kardeşleriz. Evet, evet ben şöyle baterist oldu... ...çok sevgili Utkucuğum... ...çünkü ben her tarafa yetişemezdim... ...tek başıma... ...mesela gazinoda... ...iki kardeşimi de baterist yaptım aynı zamanda... ...onlara da öğrettim... Hı hı. ...dolayısıyla onlar... ...benim film çalışmam olduğu zaman gönderiyordum. Orkestrada devam ediyorlardı. O bakımdan her iki kardeşim de orkestra baterist oldular ve sonra da kendilerinin orkestrası oldu ve devam ettiler orkestraya. Çünkü siz 1960 yılında sinemaya girdiğinize göre ve işte 1970'te plakları dolduğuna kadar aradaki bir 10 senede sanırım müzikten hiçbir zaman için kopmamışsınız. Yok kopmadım. Peki, devam ettim yani bateriye devam ettim işte gece kulüplerinde çalıştım çünkü 26 yaşında evlenince o zaman tabii ekmek parası lazım tabii yaşamak için para lazım. Dolayısıyla gece kulüplerinde olsun işte düğün salonlarında olsun işte hanımı da orada tanıdım dedim ya. 26 yaşındaydım Deniz Köşkü'ndeyim Beşiktaş Sikelesi'nin üstüydü o zaman dediğim gibi. Orada işte devam ettim. Bu meyanda da işte bir ara berbat filmler devri başladı. 70 senesinde ara verdim sevgili Utku'cum ben. Yani o, o berbat bir devirdi. Almanya'ya gittim ben o ara 70 senesinde. Şimdi 70'in de gelmeden önce aslında benim evet. merak, merak ettiğim konulardan bir tanesi Hı. var. Ee, gerçekten müzikle sinemayı aynı anda götürmüşsünüz ama... Evet. E, ...anladığım kadarıyla ağırlıklı olarak davul çalıyorsunuz. E, tabii, Hı. tabii. E, o ağırlıklı olarak ekmek parası için mecburen... E, ...yaşam sevinci için, ya, yaşam sevincimi ne oluyor? Benim müzik hayatım, hayatım ve aynı zamanda eee hayatım yaşam sevincim oldu da Ve aynı ben, anda e, yürütmüşünüz iki tane. Mecburen götürdüm 2 sene birden tabii. Ve, ve daha sonra e, yani işte dergilerdeki e, elimizdeki işte kaynaklardan da görüyoruz ki daha sonra iki tane plak yapmaya karar verdiniz. Yani haber olarak da dö dönmüş. İşte evet, ses evet. Dergisi, Perde Dergisi, çeşitli gazetelerde onların hepsinin haberi var. Mesela işte, işte evet. Halk Türkiye'de okuyacağınızdan bahsetmişler. E, plak doğulacak haberleri var. Ee, mesela burada e, Perde Dergisi burada da çok teşekkür ediyoruz Erhan Tuncer'e de. Onu da birazdan Aa, döneceğiz Erhan Tuncer benim Ondan evlat e, Elimizde yetiştirdiğimiz. O ses ve perde dergisi. şimdi çok iyi filmler yaptı ve Almanya'da bir ay evvel e, Almanya'dan ödül aldı. En iyi film ödülünü aldı, döndü. Bizi benim evlattır O daha talebeyken ben ona çok büyük yardımlarım oldu. Yardımcı oldum talebe filmini de oynadım. Çok iyi bir eser tabi oldu artık inşallah. Ona döneceğim aslında evet. Perde Dergisi Ses Dergisi'nden verdiğinde Şarkıcı artistleri yeni birisi eklendi Ya da iki plak doğru iki tane haber var önümüzde Evet Peki bu buna gelen durum nasıl oluştu? Hani siz sonuçta davul çalıyorsunuz Hani vokalistiniz bir şekilde nasıl keşfedildi diye merak ediyorum Vallahi işte ben söyle oldu Aslında askerden geldikten sonra Taner isminde bir arkadaşım vardı Şimdi hayatım benim 18 yaşında da eniştemin gözünün üstünde başlayınca Dolayısıyla Taner orada şey vardı kendi yazanesi vardı Kendisi organize işleri yapıyordu Taner'in yanına gittim askerden geldikten sonra Taner ondan sonra dedi ki Yavuz abi dedi bir foto yapılıyor dedi Şey yapar mısın dedi foto dedi Ondan sonra oynar mısın dedi yani film değil de biliyorsunuz fotoraman şöyledir fotoraman e, resimler çekilir altına yazılar yazılır altına yazılar yazılır senaryo gibi böyle okursunuz ve Dolayısıyla böyle bir şeydi oyunda oynadım Ondan sonra film şeyin adı e, hatta şey e, kızıl derili oynamıştım ilk fotoramağı da. Akkartar Kabirleriyesi oldum ben hesapta. işte bıyıkları kestik falan askerden gelmişiz o zaman. Tanrıcım. E, Tanrıcım diyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra. Efendime söyleyeyim oynadım. E, şeyde Utkucuğum. E, arkasından kolsuz bebek. Foto çekildi. Foto çekilince kolsuz bebek foto ramanı çekilince arkasından. Bu Kapandı tabii bu şirketler falan filan. Münir Hayri Ege'li O Erdoğan Ege'li oğlu, Ceylan yayınlarını kapandı şimdi onun için reklam olur diye sorunumuz olmaz. Kapandı bunlar şimdi. Orada onlar film çekme şey yaptılar ve benim ilk filmim Kolsuz Bebek Oldu. Kolsuz Bebek filmiyle Türk sinemasına geçmiş oldum. Ama benim tabi avantajlı bir geçişim olmadı. Ben daima karakter aktör oldum. ikinci adam oldum. Eğer Mecmua Kapağı'ndan birinci seçilseydim, Hı -hı. ikinci olsaydım, üçüncü olsaydım, çok daha büyük avantajlarım olur, yön olurdum. Dolayısıyla, efendime söyleyeyim, o bakımdan ben daima karakter tipi oynamaya başladım tabi. Bizim işlerimizde biraz torbiller vardır. Onu hep bilirsiniz zaten. Dolayısıyla o bakımdan ben ikinci adam ol ikinci adamından memnunum. bugün 100 tane dizim 350'ye yakında filmim oldu ama diyeceksiniz ki bu kadar filmde Yuvuzkarakaş çok para mı kazanabildin Biz der bizim zamanımızda, Pek para pulu öyle yüksek meblağ falan yoktu. Şimdi sevgili Utkucuğum dedi ki, Yavuz abi dedi kendi filmlerinde kendi galiba konuşmamışım dedi. Kendi filmlerimizde kendimize fırsat kalmıyordu ki zaten. Çünkü aynı günde ben bir tane iki tane üç tane diziye gidip oynuyordum. Ayrı ayrı tiplemerde oynuyordum ve yani o günün parası ile 3.30 para alıyorduk. Para şimdiki filmler, dizilerde falan arkadaşlarımız çok güzel para kazanabiliyorlar. Allah da etsin. Ama istikrarlı olabilirler mi bizim gibi, e, olamazlar mı bilmiyorum. Benim filmlerim şu anda oynuyor. Kemal Sunal'la yaptığım filmler, işte 350 tane yaptığım film, ara sıra diziler çıkıyor. E, unutulmuyoruz. Şu anda Yavuz Karakaş belki merak edeniniz olmuştur. E, Google'dan. ...youtube'dan girdiğiniz zaman... ...Yavuz Karakaş'a bastığınız zaman... ...benim yüzümü görürsünüz... ...beni görünce hatırlarsınız yüzümü... ...merak etme sebebim şuydu... ...siz hani seslendiren olduğum diye... ...bazı e, oyuncular için... E, ...hani sesiyle ilgili bir... E, ...problem mu söylemişlerdi... ...ancak sizinle tanıştıktan sonra... ...sesinizi duyduktan sonra... E, ...ve sizin e, musiki... E, ...geçmişiniz olduğu için... ...siz sesinizi çok rahat kontrol edebiliyorsunuz... ...onun için merak etmiştim... Ya yani neden sesinizle evet. oyunu i̇şte oynamadınız? Sevgili Öztürk ben e, dediğim gibi e, şeyden yetişemiyordum. Günde mecburdum yani o zamanlar iki filme üç filme gitmeye günde birisinde komiser birisinde ev avukat bir tanesinde iyi adam bir tanesinde mafya babası kötü adam şu bu böyle gitti bizim sinema hayatımız o bakımdan yani vakit bulamadım e siz de kendim olduk. konuşmaya bizi de tiyatrocular konuştular ama bazı filmlerde tabii kendim konuştuğumda oldu. Bir, birkaç arkadaşım özellikle size en yakışan seslerden bir tanesinin Abdurrahman Palay olduğunu söylüyor. Beni çok konuştu Abdurrahman abi. Nur Çin'de yatsın Abdurrahman Palay. Ondan da filmlerimiz de oldu. Dolayısıyla bizi dublajda da konuştu. Çok iyi bir resördü. Allah rahmet eylesin diyelim kendisine. Şimdi buradan bağlıcak olursak ama 70 yılında ki sinemaya ara verdiğiniz dönemin de başına sanırım denk geliyor. O sırada siz iki plak doldurmuşsunuz. Evet, işte iki plak e, doldurmuş oldum. Bir de aklıma ne geldi biliyor musun? Sevgili Utku, bu 70 senesinde berbat filmler devri başladı. Ben berbat filmler devri başlayınca, onun şeyini söylemeyeyim ne olduğunu, milletim, güzel milletim anlar berbat filmler devri deyince 70 senesinde, ben o filmlerde oynamamak için ve sonradan reklamım olmaması için, onlar bir şey filmlerdi, açık saçık filmlerdi. Dolayısıyla ben Almanya'ya gittim. Yani resmen o filmi oynamamak için kaçtım yani. Bu Hamburg, oradan Köln'e geçtim. Hı hı. Ondan sonra kızım doğunca, ondan sonra döndüm geldim. Üsküdar'da büfe açtım. Üsküdar sineması açılmıştı o zamanlar. Evimin karşısında, Uncular Caddesi'nde, Üsküdar'da. Dolayısıyla e, onu şey, büfeyi de açmış oldum. Hı hı. Orada yıllarım, bir ayrı zamanım geçti. O meyanda da ben zaman zaman yine filmlere çağrılıyordum ve gidip oynuyordum. Peki şarkı söylüyor muydunuz o zaman? Yok, o zaman onu da, onu da söyleyeyim. Şimdi çok güzel bir şeye değindin. Çok güzel bir şeye değindin. Ben nasıl dolmuşa geldim de okuculuğu bıraktım. O zamanlar sesin e, Ahmet Sezgin'i taklit ediyorsun dediler bana ve ben tonajım rahmetli Nur için yatsın Ahmet Sezgin var e, İslam Radyosunda e, onun sesine benziyordu okuyordu sesim bana böyle söyleyince ben okuyuculuğu tabi kızdım dolmuşa geldim ve bıraktım çok büyük hata ettim sonradan anladım tabii. E... Çünkü 2.45'liğin çıkmış olduğu dönem sanırım ilgi de var e, plaklara. Tabii tabii. Ve ben yani. açıkçası sizin hani o dönem e, yoğun olarak e, aslında şarkıcıya da hani devam edebilirsiniz diye düşünmüştüm. Çünkü pek çok e, oyuncumuz aslında. İstersen dönem, bir sesimizi bu güzel milletimize bir dinletelim istersen. Evet o zaman. Ben aslında şöyle düşündüm. Bir sohbetimiz e, hani burada bölmeyelim. Programın sonunda bir şarkı koyalım. Öyle mi yapalım? Kapanışı öyle yaparsak daha e, güzel olacak. Olur, olur öyle yani Ben çünkü ortasında olur. koymayı düşünmüştüm ama laf laf açınca tabii. Öyle mi? Peki. <gülüyor> programın kapanışını, kapanışını sizin öyle bir şarkınızı yaparız. yaparız ama... Şarkımızı dinlerler ya, Ust Karakaş'ın şarkısı. Ve ondan sonra... Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Gibi... Yani Hı. canlı olarak söylemek isterseniz bir bukle. Vallahi bilmiyorum, sesim nasıl çıkar şimdi bilemiyorum ki. Yani bir bukle. Öyle tabii, derler tabii, tabii, evet, evet. Öyle. öyle, evet ben... <gülüyor> Bizim e, rahmetli Abdullah abimiz vardı Abdullah Yüce. Onun bir şey var şarkısı hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm yaş bitti kan doldu, her iki gözüm. Birkaç bu onu okuyayım bari 80'lik benim yaşımı da merak eder bu güzel milletim şimdi ben 80 yaşını sürüyorum şu anda. Ona göre yani sesimin şeyini on olursa özür dilerim yani. <gülüyor>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 <gülüyor> Teşekkür ederim. 80'likler kanlıdan bu kadar ses işte aldım yine de şükürler olsun değil mi? Yani kesinlikle zaten neden devam etmediğinizi burada ısrarla size sanırım. Ya. <gülüyor> Ama sonraki dönemdeki fotoğraflarınıza Baktığım zaman yine arada sırada sahneye çıkmışsınız galiba. Ee, Arkadaş. Ara, şey oldu. oldu. Tabi. A şeyi de unutmayalım bizim bir zamanlar şeyde orada çok okudum ben. Ee, halk şeyi programları yapardık biz. Hı hı. Şeyler, Gülhane. Gülhane parkında, bizim Üsküdar'da, Şemsi Paşa'da, orada biz bir çıktığımız zaman 70 bin, 80 bin, 60 bin, 70 bin kişilere okuyorduk. Bütün sanatçılar gelirdi, sabahlara kadar konser verirdik orada. Herkoku okumayan sanatçı kalmazdı. Bizim aynı zamanda al konserleri işte dediğimiz gibi Şeyde olurdu. Ee, e, Üsküdar ve Gülhane. Üsküdar'da, Gülhane parkında ve Üsküdar'da bizim Şemsi Paşamızla olurdu. Hı hı. ...dolayısıyla orada da işte okurdum ben... ...zaman zaman... ...işte sonradan bırakmış oldum işte... ...o laf olunca ben böyle... ...küsmüş oldum, bırakmış oldum... ...aslında hata ettim tabii, bırakmamam lazımdı... ...ondan sonra işte yine şey oldu... O, o ...ticaretim başladı... ...Üsküdar'da büfe falan işlettim işte... ...dolayısıyla Üsküdar sineması... ...açıldı karşımda... ...Almanya'dan da geldikten sonra tam gelmiştim... ...Almanya'dan da... ...o ticaret hayatım oldu işte... Üsküdar'a ben beş yaşında geldim. İşte dediğim gibi köken Arput, El Aziz, El Elazığ'lıyım bin senelik. Dedeler aşiret reisi falan filan. Dolayısıyla Gaziantep'e geldi. Ee, gelmiş babam şeyi annemi e, Halep'ten alıp geliyor. Neden Halep'ten alıp geliyor? Dedem benim o zamanlar e, şey e, Osmanlı hükümeti gönderiyor vali olarak. E, aşiret reisi olduğu için kendisi çok da zengin. Bizim hatta 23 sene 23 tane köyümüz var Halep'te. Şimdi tabii alınmıyor. Şimdi artık ne olduğunu. İnşallah onlar kendilerde yerlerine yurtlarına dönerler de. Biz arazilerimizi almayalım. Annem 15 yaşında, babam da. E, dolayısıyla akraba oluyorlar. Şey çıkmasın diye. E, miraslar dışarı başkalarına verilmesin diye o zamanlar adetmiş. Dolayısıyla. Annem kuzen oluyorlar. Tam amca çocuklar olsa sekiz kardeşiz. Hasta olurduk çünkü. Hastalık falan da olabilirdi. Dolayısıyla annemi Halep'ten alıyor geliyor Gaziantep'e, Gaziantep'ten sonra. Orada babam çok zengin ve çok büyük iş adamıydı. Sonradan işte 1942 veya 43 senesiydi hatırladığıma göre şeyden geldik. Gaziantep'ten İstanbul'a geldik. İkinci Dünya Arabi olduğu zamanlar. Ben beş yaşında falandım. Dolayısıyla geldik ve Üsküdar'a yerleştik. Sevgili Utku'cum, şimdi Üsküdar'dayım, Uncular Caddesi'ndeyim. Evet, hala Üsküdar'dayız. Fotoğraf stüdyomuz var şey, şeydeyiz oğlumun. Zeynep de Üsküdar'da. Kamil. Orada yanında bulunuyorum işte. ...bugün de senin güzel milletime konuşuyoruz, bak burada anlatıyoruz, senin misafiriniz. Evet efendim, aslında çok daha detaylı hani e, sinemayla ilgili bir tabii görüşme de yapmak istiyorum. E, de, şimdi çok az vaktimiz var, e, yaklaşık yani bir dakika kadar bir süremiz kalmış oldu. Öyle mi? Evet, o, sonunda da bir şarkı da ekleyeceğim şimdi. Evet, ben evet. güzel milletime, bizi e, güzel insanlarımız dinlediği için çok teşekkür ediyorum... ...onlar sağ olsunlar, var olsunlar... ...sevgiler, saygılar sunuyorum herkese... ...dinleyenlere, bir, mutluluklar diliyorum. Dediğim gibi aslında çok... ...konuşacağımız konu vardı... ...bir tek şuradaki noktalardan bir tanesinden... ...orada bir üzerinden geçmem. İlk yaptığınız plaktaki, saz heyetindeki... ...bir sanatçıdan bahsetmiştik. Arif Sağ. Evet. Benim e, plağım Arif Sağ... ...Maystor'a bağlamamdı... ...dolayısıyla bu çalınan plakta Maystor'a bağlamam... ...şu anda Arif Sağ. Allah ona da sağlık versin, mutluluk versin... ...rahatsızdı biraz çünkü... Motoluklar diliyorum. Evet, buradan gelesim. yine ben bir toparlama babında e, bir minik bilgi daha vereyim. Yavuz Karakaş'ın iki tane plak var. E, bunlardan birincisi Hülya Plak'tan çıkmış. E, İkincisi Sel... Harika Plak. İkincisi Harika Plak'tan. İlkinde Selgider Kum Kalır şarkısı. Ve evet. Neden böyle dargınlık oldu? Ya da yaz gününde Aşk Bahçemin Gülleri Soldu. Evet. E, bu şarkı bulunuyor B yüzünde. Diğer plakteyse o harika plaktan çıkmıştı. Ne Kara Günlerde doğ doğdum ve yıkılsın meyhaneler şarkıları evet, var. Onlar. E, toplamda dört tane kayıtlı şarkınız var. Dört tane kayıtlı. E, bu iki kırk beşlik oldukça zor bulunması. E, evet. Ben ben, yani de, ben de var ben sıkı, sana edeceğim. <gülüyor> sıkı, sıkı takipçileri özellikle evet. bu kırk beşlik arayanlar için oldukça e, değerli. Şimdi Arif Sağ'nın e, da yer aldığı e, 45'likten Sel Gider, Kum Kalır şarkısını yani bir bukle kadar alacağız. Maistur'a bağlamamız. E, hepinizi de Yeşilçam Arkeolojisinde 15 gün sonra tekrar buluşmak üzere hoşça kalın diliyorum ben. E, Bendeniz unutkulayar tekrar Yavuz Bey, e, Yavuz Karakaş çok teşekkür ederiz Te programa geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. ben davet ettiğin e, için Sağ varol. E, tekrar görüşmek üzere, kalın efendim. Şarkımız sonuna kadar inşallah çalınır, dinlersiniz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sabreden kazanırmış Bu derdi veren Mevla elbet bir gün alırmış Bu derdi veren Mevla elbet bir gün alır. Sevgi nedir bilmezdim, sevgiler ettin yar bana Sevgi nedir bilmezdim, sevgiler ettin yar bana Sevgi der kum kalırmış, sabreden kazanırmış Sevgi der kum kalırmış, sabreden kazanırmış Bu derdi veren Mevla Elbet bir gün alırmış bu derdi bere melal elbet bir gün alır. Derdim olmaz hiç benim, yanında olsam senin Derdim olmaz hiç benim, yanında olsam senin Sevemem senden başka, adına ettim yemin Sevemem senden başka, adına ettim yemin Sevgiler kalırmış Sabreden kazanırmış, sevdeler kum kalırmış. Sabreden kazanırmış, bu derdi veren mevlam elbet bir gün alırmış. Bu derdi veren mevlam elbet bir gün alır.